Ya غير من يمام العابو نزاحته تعيا وفوق مدون الأينوق الرسوم ومن هو العاية الكبرى للمعتبير ومن هو النعمة القضمى للمهتنم سريت من حرام ليلا إلى حرام Kemâser el-Bedru fi lajmi'n ulame. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir mektubat dersinde de Rabbimiz cem eyledi. Allah'ın bu mektubu şerifinde diğer birçok akaid mektuplarının da Birlikte hitamına ermeyi nasip eylesin. Amin. Çok ilimler ve marifetler İmam Rabbani Hazretleri beyan eder. geçen derste hakikaten çok... E, Tabii kaç kere okusak da insan yeni bir anlayış kespediyor. Her seferinde bir anlayış ilham oluyor yani. Ne anlattı? Yani donuk varlıkları, sebepler yani, güneş sebep, ay sebep, işte hava sebep, ateş sebep, su sebep, her şey sebep. Ama bunlar kendi kendine hareket edebilen varlıklar değil. Su bile duruyor, durdukça kokuyor, kok. Yani yosun tutuyor. Yani bir rüzgar esmesen kıpırdayamıyor. Demek ki donuk. Hani sen zannedersin ki su hareketli, akıyor falan. E niye ne akıyor? <gülüyor> Allah kutsa dereyi akıtıyor. Yoksa normal kurdun koydun e, havuza suyu duruyor. Bir zaman sonra da kokuyor. E çünkü hareket edemez. Kendi başına hareket etse çıkar havuzdan gider. Gidemiyor işte. Demek ki bunlar donuk varlık donuk varlıklardır. E bunlar allah Teala'nın kudretinin yaratmasının, gücünün önüne perde olamazlar. Ama bu milletin ekserisine göre perde olmuşlar. Doğa diyor, tabiat diyor, bilmem ne diyor. Yani koca profesörler, ilahiyatçılar, yani koca Mehmet okuyan hiç dinlenecek hali kalmamış. Bir Müslüman bunu dinlemesi caiz değil. Fetva veriyorum ya. Caiz değil. Neden? Yani allah Teala'nın babasız Meryem Validemize babası bir çocuk İsa Aleyhisselam'ın verdiğini inkar ediyor ya. Yani diyor ki kendi içinde erkeklik ve dişilik hücreler var. İçinde kendi kendine olmuş. Yani o bile mucizeyi görmüyor. Sebebe takılmış. Hiç i̇şte kuşların kafasını kesmedi. Bilmiyorum Niye? İşte benim kuşları öyle kendine alıştırdı, sonra yakın yere koydu, sonra sesi duyuldu, sonra çağırdı, geldi falan. Niye? Her kuşları kesse falan, e kafalarını koparsa yanda tuttu. Doğrusu odur. Parçalarını koydu dört tağa. Çağırınca geli. Ayet var. Adam diyor ki yok öyle olmadı. Çünkü neden? Sebeplere takılmış. Muhtezile kafası. Yani sebepleri yaradan Allah varı anlamamış. Yani bunlar ne mantık? Onlar işte Kara Göze gitti, tok tak etti, vurdu ya. Bunu o tahta yaptı. Diyen mantık. Arkadaki eli görmüyor. E bu kadar okuyup profesör olup da sen e, her şey kendi kendine oluyor demek için mi okudun? Ondan sonra sebeplere takıldın, mucizeleri ortadan kaldırdın. Hiçbir şey mucize yok. Mevlana'nın kudreti yok. Ya e bu filozoflar, felsefecilerden ne farkı kaldı? Aklı faalden ne farkı kaldı? On üçün burada ince bir malumat var esasen tam tersine bizde de sebepleri kabul ediyoruz sebepler devreye girmiş fakat sebepleri yaratanı kabul ettiğimiz için ha sebepte takılmak yerine geçenki dersi söylüyor yani sebepte takılmak yerine sebebi ayna yapmak lazım ne için Allah Teala'nın kudretini göstermesi bakımında neden şundan şimdi. Erkeğin suyuyla kadının suyu e, ananın rahminde birleşmekle işte ya, çocuk oluşuyor. 120 günlükken de canlanıyor falan. Zahiren durum bu. Şimdi bu sebepleri ortaya koyduğum zaman, bu sebeplerde takıldığın zaman Mehmet okuyan gibi ne oldu? Babanın suyu yok. Öyleyse yani babanın suyu yoksa e, bu çocuk olamaz. Ne olacak o zaman? Ana iki tane su üretsin. Erkek cinsiyeti de takılsın. Meryem validemizde bir de erkek hormonu da var. Uuu. Hormon gibi de değil. Yani çocuğu dölleyecek kadar erkek suyu var çıkacak ondan. Çünkü neden? Sebebe takılmış. İkisi olursa oluyor. Suyun biri yok. Oradaki adam diyor ki bu böyle olmaz. Yani Allah yok çünkü aşağı ona göre Allah'ın kudreti yok yani. E şimdi biz ne yapıyoruz? Suya bakıyoruz. Erkeğin suyu kadın amaç Ama erkeğin suyu Kadının suyunu aldık, koyduk toprağa, çocuk bitmez. Mantar değil ki bu. Çocuk bitmez. Demek o ile rahimde olacak. Şimdi o da bir sebebe takılma meselesi. İsterse Mevlân'ı rahimin dışında da üretir. Ayrı bir şey. Ama sebeplere bakıyoruz ya, erkeğin suyu olacak, Suda yetmiyor, suyun içinde canlı hücreler olacak, canlı hücrelerde yetmiyor, işte yüz bin falan canlı hücre varsa onun yirmi binden otuz bini geçecek mesele. Adam sabah sağlamadan bana bir kuşa beni devirir çocuğu olmuyor benim gibi suyu su, su, suyum kalmış sıkılma e benden kaç tane çocuk olmuş ama adam benim on katım bir kuşa beni devirir adamda suyu da var suda canlı hücre sayısı az varsın yetmiyor suda yetmiyor suyun içindeki canlı hücreler de yetmiyor illa 20 bin 30 binden yukarı geçecek bunlar sebeplerdir E tamam bu sebepler. Getirdik, birleştirdik. Anne rahmi de e, var. E, bütün sebepler oluşmuş. Fakat Mevla istemezse sudan çocuk yaratmıyor yine. Öbür herkes birleşiyor, çiftleşiyor. Herkesin çocuğu mu oluyor? Her seferinde çocuğu mu oluyor? Çocuğu olanın da her seferinde olmuyor. E, Mevla istediğini yaratıyor, istediğini yaratmıyor. Anlasana. O zaman sebepler bize hicap olacağına, perde olacağına yani sebepler bizi kendine takatıp Mevla'yı göstermemek şeklinde algılanacağına İmam-ı ki bunu tam tersine çevirelim. Sebepleri aynı yapalım. Niye aynı yapalım? Bakalım ki bu sebep kendi kendine iş yapan bir şey mi? Bu su kendi kendine taşır mı? Kıpırtaşmaz. Canlanır mı? Canlanmaz. Ete döner mi? Dönmez. kemiye döner mi? Dönmez. Deriye döner mi? Dönmez. Göz olur mu? Olmaz. Kulak olur mu? Olmaz. Su ya. Bunun sebebi ne çocuğun olmasının? Ana babanın suyu. E suda var mı bu kabiliyet? Kendinde yok. E sen sebeplere takıldın. Bunlar bunlar olursa çocuk oluyor. Ama her zaman olmuyor. İstemezse yaratmıyor. Bir irade var, bir kudret var oraya tealluk eden. Halk var, irade var, kudret var, ihya var. Yani canlandırma var. Veya cenin canlanmış. imate var, öldürme var. Düşük oluyor, ölü doğuyor. E sen şimdi... O zaman burada sebeplere takıldığın zaman ne demen lazım? Her su birleştiği zaman da çocuk olur demen lazım. İki kere iki dörtse. Burada da bir hesap yaptın. Niye her zaman tutmuyor? O zaman devrede başka güç var. E sen niye bunu görmüyorsun? E bunu gördüğün zaman, suyun biri olmadığı zaman çocuk olmaz denir mi? Madem orada yaratan bir irade var susuz da yaradır. Hiç susuz yarattı. Adem aleyhisselam anne suyu da yok. O zaman Meryem validemizde de anne suyu devreye girdi mi da bilmiyoruz ki. Kitaplarda görmedim ama orada da anne suyunun devreye girdiğini düşünmüyorum. Çünkü neden? Kudretse, mucizeyse kümfeye küm fe sırrı ol dedi, onu verdi üfledik diyor. ne? üfledik diyor. Üf. Efendim sen öyle derdi. Cebrail aleyhisselam geldi derdi yakasından böyle. Üf. Aynı böyle anlatırdı yani. Dolayısıyla burada kadının suyu da devrede yok. Sen bir erkek suyu bulma uğraşıyorsun. <gülüyor> yani bu kudret yarattı, ol demiş olmuş daha anlatsana. O zaman sebeplere takılmayacağız. Sebepleri ayna kabul edeceğiz. Neye ayna kabul edeceğiz? E, bu sebep dediğin su kendi başına hareketli bir şey değil. Ondan sonra anne rahminde bu su ete dönecek, kemiğe dönecek. O sıra canlı bir şey değil. Duruyor zaten ne? 120 gün kıpırtama yok. Bu 120 günden sonra niye kıpırdaştı? Annesi de fark etmeye başladı çocuğu. E, o zaman bize neyi gösterdi bu iş, bu sebepler? Yaratanı gösterdi. Çünkü neden? Dediler ki biz donuk varlıklarız. Bizim kendimizde tesirimiz yok ki. Durup duruyoruz. Kendi başımıza da hiçbir şey yapamıyoruz. Demek bizde bir şey yaratırsam Mevla bizden bir şey oluyor. Yani sebep sana müsebbibi gör, görmen için ayna oldu. Onun için yani İsmet babamız da diyoruz Haluk için canım hicab olsun bu kesret. Bu kesret icra anla vahdet. Yani bu kadar çok sebep var falan takılıp bu çoklukta boğulma diyor. Bu çokluk sana niye perde oluyor diyor. Bu çokluğun içinde tekliğin, birliğin sırrını anlasana. Her şeyi yapan bir. Celle Celaluhu. Şimdi diyor ki Mavr-ı Mazzeyde. Vâzîl Benim anlattığım bu marifet, marifet anlayış yani. Bu bilgi. Ama tabi hikmetli anlayış. Muktebesetün alınmıştır, iktibat edilmiştir. Neden? Peygamberlik kandilinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor çırağı yaktı, peygamberlik kandili bütün dünyayı aydınlattı. Biz diyor bu ilimlerimizi, marifetlerimizi felsefe kitaplarından almıyoruz diyor. Biz diyor peygamberin yaktığı çırağıdan alıyoruz diyor. Yani çırağı derken işte güneş bile pervanesi. Değil mi? Süleyman Çelebi diyor değil mi Mevlid'de? Yani öyle bir nur ki diyor, güneş bile onun pervanesi olur yani. Ee, kelebek gibi. Pervane kelebek yani. Küneş kelebek gibi onun etrafına döner. Efendim sallallahu aleyhi yaratılmış nur. Onun nurundan ya, aldık diyor. Yani onun yaktığı nurdan. Bu marifetler alınır. La yüdükü anlayamaz ha bu bu ilimleri. Fe nefemükülli ehedin. Herkesin anlayışı bunları kavrayamaz diyor. Hakikaten öyle ya. Adam profesör olmuş okumuş 30 Otuz sene mi verdim diyor. Mucizeyi inkar etmek için. Yani, Mucizeyi inkar etmek için zaten okunma halde yok. Dolu ateist var hiç okumadan inkar ediyor. Okudun okudun da buraya mı çıktı? Geldi nereye? Çıkma sokağa. Çünkü neden? Felsefeyle uğraşıyor. Ayete bakmıyor, hadise bakmıyor. Nasıl bakmıyor ya? Mehmet okuyan sıranlı ayet okuyor. Ama tersten okuyor. <gülüyor> Yanlış okuyor ayetleri. Yanlış anlıyor ayetleri. Yanlış anlıyor. allah Teala e, Kur'an'da e, annesinin sözünü naklediyor. Rabbini ve Dâta'vıza ben diyor Dişi olarak doğdum Meryem'i diyor annesi. Ayetle Ali İmran suresi. Zaten Ali İmran. Meryem validemiz İmran ailesi. Yani Kur'an'daki koca surenin adı Ali İmran. İmran ailesi işte o. İzgalet-i İmrat-u İmrâne. İmran'ın hanımı de. Meryem validemizin babasının adı İmran. Onun hanımı işte Meryem validemiz. Annesi dedi. Karnımdaki çocuğu sana dünya işlerinden azat ettim. Senin mescidi aksana... Hizmet için adadım. Faten kabul benden kabul et. İni kendisini müğlalim. <gülüyor> Hakileşiden ziyade bilen ancaksense. Fakle <gülüyor> mazdatya ne zaman doğrdu baktı? O erkek niyetine bu adayı yaptı. Kahlet dedi Rabbini mazdatıyım Ya Yarab bak şimdi bu dişi oldu görüyor musun? Mevla bı vallahi alim bir mazdat. Ben on ne doğrudunun çok daha iyi biliyorum ama o bana söylüyor. Ne demek istiyor? Evet neyse de karoke Şimdi erkek olsaydı erkeklerin içinde süpürecekti camiyi. Hizmet yapacaktı. Erkekle dişi bir olur mu? Bu kız çocuğunu ben nasıl camide vakıf yapayım? <gülüyor> Sonra Mevla buyurdu ki sen merak etme. Ben adanını kabul ettim. Adak yap. Zekeriya aleyhisselam da dayısıydı. Bir e, oda yaptılar üstte. Erkeklerin girip çıkamayacağı. Anahtarı Zekeriya aleyhisselam O yanına girerdi açardı. Meryem validemiz sade ibade eder. Zaten Meryem'in manası abi de. İbadet eden kadın demek. Lukat manası çıkar çıkardı işte meyveler bulurdu. Yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri. O odada durursa bir badet eder. Sen bu kadına böyle bir annemize diyorsun ki çift cinsiyetli. Kur'an'da diyor ki dişi. Yani bu adam nasıl profesör oldu ya? Buna kim verdi bu şeyi ya profesörlüğü? Bakkaldan mı aldı, kasaptan mı aldı bunu ya? Bu adamı nasıl dinler bu millet ya? Koca Meryem Validemize çift cinsiyetli diyen insan İnsan içine çıkamaması lazım yani. Millet ne diyorsun sen ya demesi lazım. Adam konferans veriyor. Müştüler çağırıyor ya. Vah bu milletin hali. Vay bu ilahiyatın hali. Ha bu adam da koca olmuş. Samsun ilahiyatta belki de koca hala. Bundan okuyan talebede ilim olur mu? Marifet olur mu? Mucizeyi kabul etmiyor ya. Sebebe takılmış. Sebebi yaradanı görmüyor. E böyle bir şey olur. Ayeti e, acaba Tersinden okuyor artık ya. Onun için, felsefe batırmış bunları. Akılcılık, mantıkçılık. Mutezile, mutezile hep yap, akılcılık yapar. Onun için inkar eder. Yani kabul ediyorum der, manayı tahrif eder. Manayı değiştiriyor. İlâ rabbiha bir takım yüzler Rablerine nazıratun, bakacaklar diyor kıyamet suresinde. Mutezile diyor ki Allah görülmez. Ne olacak o zaman? Yani, Nazır'a bakacak, nazar etti de baktı. Nazır bakan Zaten eski Osmanlı'daki bakanların adı Nazır. Dahiliye Nazırı yani. İçişleri Bakanı daha bakan. Bakıyor diyor. Nazıratün diyor. Bunlar ne diyorlar? Muntazıratün manasındadır. Yani ne demek? Allah'ın ne yapacağını bekliyorlar. ya Muntazır ile Nazıratün aynı manada mı? Allah Teala onu niye kullanmadı o zaman Muntazıratün'ü? Yani aklı ermediği yerde hemen ayetin manasını çevirirler. Muhtezile budur. İşte, ilahiyat muhtezile kafasıdır. Çoğu. Hüseyin Atay'dan falan girdi buraya. Ankara ile hayat bunlara nereden girdi bilmiyorum işte. Bir kafa, bir bozuk akım fikir girmiş bunlara. Allah ıslahı Şimdi bunları diyor herkesin fehmi anlayamaz diyor. E anlayamaz da hamal anlıyor, profesör anlamıyor. Nasıl şimdi Hamal anlıyor, profesör anlamıyor. Çünkü hidayet ancak Mevla'nın elindedir. Okumakla hidayet bulunmaz. İnsan hidayet araması lazım. Ve bundan dolayı terasen görürsün. taifeten bir cemaati yâteki du ne inanırlar ne el kemale mükemmelliği e, düşünürler nerede fi raf ile sebepleri kaldırmakta daha ve defiha defetmekte ortadan savuşturmakta zannederler. Mesela mükemmeliyet nerede yani evliya Allah hangi veli daha üstün? Şimdi velinin bir ikinci de geldi dereye. Dere de derin. Velinin birisi yürüyerek geçti. Öbür veli de kayık bekliyor. Şimdi bu oldu. Kimle Habiba Cem ile mi oldu? Mektupta var bir mektupta. Saa dersem Hasan-ı Basri mi? Hasan-ı Basri Habiba Cem gibi hatırlıyorum da şimdi epey sene edir konuşmamışım onu yani. E şimdi geldiler ikisi. O gidiyor, yürüyor. O ya diyor, hadi diyor, suda yürüsene mübarek diyor. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretleri ne diyelim? Hasan-ı Basri Ondan bin kat üstü. Ama gemi bekliyor yani. <gülüyor> diyor ki, hadi diyor ya, yürüyelim Bismillah diyor. Su adamı batırmaz ki, yani Mevla batırsa batırır. Yoksa su batırmaz, sebebe bak lazım diyor. Hadi gidelim diyor. O diyor ona ki, ele ya sefiki'ye kıyınut. Ya diyor, diyor Allah şüpheci şüphesiz itikadın yok mu diyor ya. Bas gidelim diyor. Ben diyor, o makamdayım diyor. Öyle ona diyor ki, ele Ya sen hiç mi ilmin yok, Allah her şeyi sebebe bağladı diyor. Onun için, e şimdi burada gemi bekleyen Müstün, Yürüyüp geçen mi denizi? Kemi bekleyen üstün? Yani bu kıssa da o üstün. Çünkü neden? Yani üstün olan sebebe bağlanmış kendini. Çünkü Mevla bana öyle yap dedi diyor. Enice veliler var. Bütün sebebi ortadan kaldıracak kadar Allah onlara keramet vermiş. Ama kullanmaz ki. Onun için bazıları diyor mükemmeliyeti sebepleri kaldırmakta. Düşünürler ve yensibune nispet ederler. ne eleşya bütün varlıkları? olanları, mevcutları, kimeyle Hakkı Sübhanehu? Allah Sübhanehu Hazretlerine nispet edilir. Yani ondandır derler. İbtiden. İbtiden. Direkt o yaratıyor yani. Baştan. Sebep arada yok derler. Min gayri tevessutil esbabi. Sebeplerin aracılığı olmaksızın. allah Teala ol diyor, oluyor. Tabii ki ateşe yak dedi mi ateş yakıyor. O ayrı bir şey. Suya boğ dedi mi boğuyor. Batır dedi mi çekiyor, batırıyor. O ayrı bir şey. Ama her olan işte, yani sebepler var. Ha şimdi burada sıcaklık 20 derece. Ha bu lambalar diyelim ısıttı burayı. İşin e Mevla bu lambalar burayı ısıtamaz. Yanarlar yanarlar mesela burayı ısıtamazlar. Ama biz de ona göre tedbir alıyoruz. Diyoruz ki sebepler alemindeyiz. Bunlar bizi ısıtıyor, terleme yapıyor falan. Gidiyoruz orada düz arkadaş camı aç. O sebeptir şimdi camı açıyorsun. Hava giriyor dışarıdaki hava da soğuk biraz. Şimdi ona göre burayı bir dengelesin. Bu bir sebep işidir. Biz diyoruz ki allah Teala buradaki havayı serinletiyor ama işte bizim camı açıp da dışarıdaki havanın girmesi sebebiyle. Onlar da diyorlar ki arkadaş bura kapalı veya açık hiç fark etmez allah Teala. Sebepsi direkt yaratıyor. Şimdi böyle bir e, ihtilaf çıkıyor. Vela yedrûne. Halbuki onlar bilmiyorlar ki en raf'al esbâbi sebepleri ortadan kaldırmak. Nedir raf'ul hikmeti? Allah'ın hikmetini ortadan kaldırmak. Çünkü Mevla her şeyi bir hikmete bağlamış. Elleti Öyle hikmet ki ya, o hikmetin zımnında ve içinde ne var? Mesalihü, maslahatlar ve faydalar var. Ki la tuhsa, sayı bitirilemez. Hikmetlere bağlamış. E şimdi ayet ne diyor? Rabbena bizim Rabbimiz, benim dostlarım ne derler, dua derler diyor. Ali Ümran suresinin e, sondan bir evvel sayfasında Ülül Elbab'ı tarif ediyor. Halis akıl sahipleri, böyle evhamlı şüpheli değil, aklı halis olan Ülül Elbab dualar yaparlar. Bana niyazda bulunurlar. Ne derler? Rabbena. Bizim Rabbimiz sen bu alemleri yaratmadın. Batıla. Boşu boşuna. Sübhaneke. Boş iş yapmaktan seni tenzih ederiz. Böceğin de bir sırrı var. Farenin de bir hikmeti var. Hınzırın bile hikmeti var. Yaratılışta bir dengesi var. Düzeni var. allah Teala ona göre bütün alemi birbirine bağlayarak hikmetlere ve sebeplere bağlayarak yönetiyor. Şimdi Mevla kendi diyor ki benim dostlarım bana böyle derler. Onların o sözünü beğeniyor. Yani Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın. E sen dersen ki sebeplerin hiç tesiri yok. O zaman demiş oldun ki Allah bunları boşuna yarattı. O zaman ne oldu? Hikmeti kaldırmış olursun. Hikmet kaldırılır mı? Yani Mevla bir şey, bir incelikle bir sebebe bağlıyor bir şey. Mesela Musa Aleyhisselam hasta oldu. Dediler ona şu otu iç, tedavi ol. İçmedi. Hani şimdi bizim birimiz doktora gitmemesi gibi veya eczaneden ilaç yutmaması gibi. De dedi ki ben iyileşir. Allah Allah beni iyileştirir. Ondan sonra hastalığı devam ediyor. Geçmiyor. Dua diyor. Geçmiyor. Sonra dedi ya Rabbi ben tedavi et. Şifamı ver. E Mevla buyurdu ki git, git şurada ot var o otu iç. E dedi ki ya Rabbi. E ot ne alsın? Yaratan sensin ya Rabbi. Sen direkt yarat. Mevla buyurdu ki. Ey Musa. Etürül entüptün eh hikmeti. Sen benim hikmetimi mi iptal etmek istiyorsun? Ben işleri sebeplere bağlamışım sen benim. Sırrımı mı bozacaksın? Yani o zaman, tabi bu Musa Aleyhisselam'a Mevla tedavi eder duayla da bunu demek için ona, yani bize bunu duyurmak için ona öyle yaptı. Sebepler alemindeyiz. Niye Resulullah Aleyhisselam ilaç içiyordu? Niye çörek otu, bir yerinden şikayetlendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem bir hastalığı olduğu zaman eline bir avuç çörek otu alırdı. Ondan sonra onu ağzına böyle atardı. Bir de kafasını mübarek, başını yukarı şeyleri böyle... Böyle yapardı. Hani taneler düşmesin diye. Böyle yapardı. İçerdi. Ondan sonra bal şerbeti içerdi. Bal şerbeti veyahut da suyla onu yutardı. Su peşine de bal. Hani o bal şerbeti yaparsan iki işi aynı anda yapmış olursun. Çörekot'un mucizesi kitabımda. Neler var bu hastalıklar için? Hadisler de var orada. Taneliği. 21 tane var işte. Bir burnuna şunu damlatıyorsun. Öbür burnuna tütsü yapıyorsun. Hadisler var. E şimdi bunları o zaman niye yapıyor? Ya, ya Allah bir bana çıfa ver öyle olmaz sebepleri reddedemeyiz. Keyfe Nasıl sebepleri boş sayarsın vel enbiyau halbuki peygamberler aleyhissalatu vesselam salat selam üzerlerine olsun kanu idiler yuraune Gözetirlerdir. riayet ederler neyeles baabe bütün sebeplere riayet ederler ve maatil kel muraati sebepleri gözetmeleriyle beraber kanu idiler yusaffizune tefhiz ederdiler, ısmarlardılar. Neyi? Umurahu'nun bütün işlerini. Kime? Lel Hakkü ve Teala. Hak Sübhanehu'ya ısmarlardılar. Hem Allah ısmarlardılar, piyandan da sebebe de riayet ederdiler. Ya Yaratan sensin ama sebebe bağladın, bunu da ben yapıyorum. Kemakale nitekim dediği gibi kim? Yakubu. Yakubu Aleyhisselam ala yine bizim peygamberimize de ona da assalatu vesselam, salatü selamlar olsun. Ne dedi Yakub Aleyhisselam? Vasiyeten vasiyet ederek tavsiye. Burada ölürkenki vasiyet değil, tavsiye. Kime? Li oğullarına. Onlara vasiyet etti. ne için? Mulahizan. Gözeterek. E, gözetici oldu halde. Ney ile isabetil ayn. Göz ve nazar isabetinden korktu. Çünkü 11 oğlu var. E, bir tanesi Yusuf Aleyhisselam Mısır'da zaten ondan o zaman bulamamışlar. E, Bünyamin de herhalde kaldı yanında o kafiledeki Hırsız var meselesi, Yusuf suresinde dinliyorsunuz onu. E bünyanın de kaldı orada, o 12'ydiler. Kaldı burada 10. Şimdi bu 10 oğlu gidiyorlar, e, Yusuf Aleyhisselam'ı da tanımıyorlar daha da işte şey isteyecekler, erzak neval isteyecekler, kıtlık var. Şimdi o da baktı ki bu 10 oğlum benim Mısır'ın kapısından şehrin bir anda girerlerse, bu onu da birbirinin kardeşi falan, birbirine tabi benzerler kardeşle falan. E, millet böyle gözüyle, nazarıyla, atamı yer. Bir bakarlar böyle, o ya yani, ne bu ya? Babaları nasıl bir adam acaba falan? Nasıl doğurmuşlar bunları? Böyle ay göz yaparlar. Bunun nazar hak hak olmasa Kur'an'da geçmez. Hadiste de geçiyor innel ayn hak. Göz nazar haktır. Deveyi kazana insanı mezara hadis-i şeriftir. Koca kara lafı değil. Ve innel ayn leyduhilul racul el kabra ve cemelel cemel el kidra. Hadis. tefsirinde de geçiyor bu. Onun için Göz nazarı var tabi. Buna isabet olmamak için ne yapmak lazım, ne okumak lazım falan. Yazıyoruz bir şeyler. Dergiye de yazacağız ön zekai herhalde. Dualarım kitabın ikinci cildinde de bu hususta bab açılıyor. Özel babı olacak. Şimdi inşallah tabi. Hep inşallah. Bir şey, bir şey yapamayız abi. Biraz hasta oluyorum. Kitaplarım kalıyor. Derslerim kalıyor. Gece gündüz ahşım, tefsiri yazdık. Arkadaşlar gitti. Tefsirdeki arkadaşlar gitti. Ben size mektubat okuyorum. Ona sonra diğer hocalar gelir. Onlarla kendi kitaplarımı çalışıyorum. Yazdırıyorum yani. Ben bilgisayar yazamıyorum. internetleri açamam. Ben bilgisayar bilmiyorum. Onun için devamlı ilimle uğraşacağız. E bunları ne zaman yazacağız da size e, hizmetinize sunacağız yani. Ömür lazım, vakit lazım. Değil mi? Sağlık lazım. Şimdi göz nazar isabet eder mi? Der. E çünkü peygamber Yakup aleyhisselam gibi peygamber bunu itibara aldı. Ne buyurdu? Ya beni ye. İşte bu Yusuf Suresi'ne ayet, Kur'an-ı Kerim'de ayet okuyor İmam Rabbani Hazretleri. Ya beni ye'yi benim oğullarım. La tedhulü girmeyin. Mısır'a gidiyorsunuz. Şehre girmeyin. Min babin kapıdan vahidin Bir kapıdan aynı kapıdan girmeyin. Vedhulü girin. Min Babin kapılardan. Nasıl kapılar? Müteferrik Ayrı kapılardan girin. Şehrin 4-5 kapısı var. İkiniz oradan, biriniz oradan. Ne yapmayın? Göze batmayın. Nazara hedef olmayın. Şimdi el ayete yani ikra oku el ayete. Ayetin devamını oku diyor. Ama kendisi ileride okuyacağı için şimdi okumayalım. Ve me'a vücudi hazil murâ'ati Şimdi sebepler alemindeyiz. Sebebe riayet etti mi? Etti. Bu ayetin varlığıyla beraber yani sebebi gözettiği halde kapılara ayrı girin dediği halde efendim kale dedi. Ayet-i ilerisi var. Tefvizan ısmarlamak için neyi emrahu işini yani çocuklar ile ilgili nazar değmemesi işini kime il Allah Teala Allah Teala'ya işi ısmarlaması lazım neden onların kapılardan ayrı girmeleri nazarı engellemeye yetmez çünkü Mevla nazar yaratırsa birinin nazarını değdirirse tek bir çocuğa da değdirir on tane yan yana olma lüzum yok o zaman ne dedi oğullarım tek kapıdan girmeyin ayrı kapılardan girin ve mağuniy ben savuşturamam defedemem anküm sizden minallahi Allah'tan gelecek olan e, nazardan gözden beladan min şeyin şeycik bile ben sizden uzaklaştıramam yani ben size ayrı kapılardan girin dedim ama bu sebeptir yoksa Allah bir şey yaratacaksa Allah'tan geleceğe çare yok hani ben hiç yapamam onun için işimi Allah'a ısmarladın inil hükmü hüküm ve karar yoktur Hilla ancak Allah için vardır. Yani her şeyin hükmünü ancak Allah verir. Buna nazar değsin mi değmesin. Bu bir hükümdür. Bu insan ölsün mü ölmesin, yaşasın mı yaşamasın? felç mi olsun olmasın mı? Herkes de pıhtığ atıyor gibi felç oluyor gibi olmuyor. Hüküm ve karar ancak Allah ettirir. Onun için sebepler her yerde ilk dört etmez. yaratırsa der. Aleyhi ben ancak Allah'a tevekkeltü. Tevekkül ettim ne demek? İşimi ısmarladım. Ama niye dedi ki ayrı kapıdan girin? Allah ısmarladım dersin. Zaten biz alışmıştık, Allah ısmarladık. Dersin, gidersin. Niye dedin ki ayrı kapıdan girin? Demek ki tedbire başvurmak, sebebe başvurmak tevekküle mani değil. Ben ancak ona tevekkül ettim. Demek ki onun ayrı kapılardan girin demesi ne yapmadı? Tevekkülü bozmadı. Peygamber tevekkülü bozulur mu? Ve ancak Allah'a ona felye tevekkel, Tevakkül etsin kim el mü Güvenmek isteyenler, işten ısmarlama yer arayanlar ancak Allah asmallasına. Tevekkül etsin. Şimdi ves tas vebe yani bu e, efendim sabe, sabab, sabab kelimesi. Sabab doğru demek. Oradan gelenler istifal babına geldi, Elif geldi, Sin geldi, Diye geldi. Ves vebe doğru kabul etti. Kim Sübhanehu? münezze olan Rabbimiz. Neyi? Hazil marifete bu anlayışı. Kimden? Minhû yakbaşlarımdan. Vesteh sene. Yine aynı baba diyor. Hasene güzel. Hasene. Vesteh sene. Güzel gördü ee, allah Teala. Neyi? Ha bu davranışı, bu marifeti, bu bilgiyi daha ve ne sebe nispet etti. Ha bu ilmi. Kime ilan nefsî kendi zatına. Niçin? Haysukale. Çünkü buyurdu Bâde ki Ayetin devamında bu, bu cümlelerden sonra. Ne buyurdu? Ve şüphesiz o Yakup kulumuz, peygamberimiz, lezû ilmin, elbette çok büyük ilim sahibidir. E nereden oldu o ilim? Lima çünkü o şeyden dolayı ki, allem ne? Yap? Biz öğrettik. Hu ona. Demek ki ne öğretmiş ona? Çocuklarına de ki, hepsi bir kapıdan girmesin, nazara gelirler. Biz öğrettik. O zaman ne oldu? E, ayrı kapıdan girmek bir sebeptir, nazar değmemek için. Sebebe sarılmayı biz öğrettik diyor. Çünkü Yakup kulumuz çok ilim sahibidir. El ayete. Okuy ayetini nasıl diyorum. Bu gelmeyecek bunu bari okuyalım. İnsanların çoğu bu işleri bilmezler. Ve ne uledi ve ilmin li muallem ne? Lakin La diye hatırlıyorum. Yani hafızlar düzelsin beni Var burada birkaç hafız. Bilmezler yani. Bazı kere anlamazlar oluyor. Bazı kere ayetlerin sonlarında benzemeler olabilir. Ama burada öyle hatırladım. Ve şarayi işaret etti ki melhakku subhanehu. Hak subhanehu nerede fil kuran il Mecid'i? Uzun Kur'an'da, yüce Kur'an. Fima o ayetlerde ki hata ve hitap etti bi onunla kime? Nebiyena bizim peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem e hitap ettiği bir ayet var. Orada işaret ettim evla. Nereye ilate ve sutul esbab? Sebeplerin araya girmesine, devreye girmesine dikkat çekti. Hangi hades-i şerifullah ve e buyurdu? Gâhü'n-nebiyyû, ey nebî hasbüke Allahu, hasbükeallâhû, hasbüke sana yeter kim? Allah'u Allah. Allah yeter dedikten sonra daha bir şey var mı? Sen öyle zannet. Peşinden ne dedi? Ve men öyle müminler de sana yeter ki, öyle kimseler de sana kafi gelir ki, benim iznimle tabii, ittiba tabi oldu kime kesana? sana, kimlerden? Minel müminin. Müminlerden sana ittibadenler de sana yeter. Şimdi bu ayetin iki manası var. Bir bir manaya göre böyle bir manaya göre sana da sana uyanlara da Allah yeter. Fakat bir manaya göre çünkü ayetlere mana verirken sebebin üzül devreye girer. Sebebin üzül ne oldu? İşte ayet gelmek kimden bahsediyor? Hz. Ömer Efendimizin Müslüman olmasından bahsediyor. Ne oldu? 40 ay tamamlanana kadar Kâbe'de namaz kılınamıyordu. Kur'an sesli okunamıyordu. Hz. Ömer geldi Müslüman oldu. 40. Müslüman olmakla ne dedi? Lan Abdullâh sırran sonra Allah'a gizli ibadet de yok, açık yapacağız. Hazreti Ömer bu ayrı bir şey cesaret. Ama Mevlana bu Eynebiye'yi şan sana Allah yeter, sana uyan müminler de yeter. Yani sayı 40'a tamam oldu. Hazreti Ömer de devreye girdi. Yani ben onu sebep ettim. Demek ki burada işaret verdi. Bu manaya göre. Şimdi Bekı'ya kaldı el kelamı söz. Ne usulsta konuşma mevzu kaldı yani mevzumuz kaldı. Nerede? Sebeplerin etkisi hususunda. Şimdi sebepler, e, aracılar, vesileler e, etki yapar mı, yapmaz mı? Bu konuyu anlatayım diyor. İtikata göre, el-i sünnete göre. Ve mümkündür. Caizdir deyince millet caizdir, değildir. İşte yani helal aram gibi bir şey zannediyor. Burada mümkündür manasına. Her yerde yecüzü aynı manaya gelmez. Adam ne demiş? Yecüzü caiz değil demiş yani. Ne diyorsun demiş, caiz değil olur mu? La yecüzü olacak demiş, o hiç caiz değil demiş. Halbuki yanlış konuşuyor tabii. Ama her yerde de yecüzü caizdir, mağarası da gelmez. Mümkündüre de gelir. Anladın mı? Çünkü Allah için caizdir değildir. Allah Teala var mı soracak müftülere yani? Onun için mümkündür. En yak luka yaratması. Allah'ın yaratması mümkündür. İsterse yaratır, istemezse yaratmaz. Allah subhanehu, münezzeh olan Allah'ımız. Fi bazı levkat, bazı vakitlerde ne yaratması? Tesir bir etki, Nerede fil esbab? Sebeplerde. Sebebe içinde etki yaradır. Yani ateşte yakma etkisi. Bak hava soğuk, camı açtık. Burada bir serinlik yapma etkisi yaratmış ona. Değil mi? O yaratmasa istediğin kadar hava girsin, burada serin demez. Demek ki sebeplerde bir tesir yaratır. Fethe günü o zaman sebepler olur. Nedir olur? Müezzir zaten, etkili olur. Aa şimdi bir kaş, biraz hava girdi, bak ben nefes aldım. Yoksa burada sırrı sıklama olacak Sebeplerdeyiz. Ve yecuz mümkündür. En la yagluka yaratmaması da mümkün. Neyi etti etiyle etki? Nerede fiha? Sebeplerde. Fi bazı levkati, bazı zamanlarda. Fela yaratte bu. O zaman tereddüb etmez aleya o sebeplerin karşılığında etkisinin hiçbir etki asla asla biz zaruredi. Mecburen çünkü Allah yaratmadı. Nasıl etki olacak? Yani anne baba birleşir, ikisinin de bolca suyu var, rahmede dökülür. Rahim de de güzel yerleşir hani karargahtır atır rahim yerini de bulur Allah ruh vermedi hüvlemeince çocuk olmadı o zaman işte sebeplerin hepsi var ama ne olmuyor ha sen de diyorsun ki şimdi ama sebeplerin hepsi yine yok niye yok çünkü canlı hücre sayısı ya kadının ya erkeğinkinde neyse işte 20 bin bini düşmüş falan falan ben öyle rapor gördüm ki adamın dua istiyor benden yani çocuğu olmayan adamı zahiren hiçbir şey yok diyor. Yani doktor raporunda canlı hücre sayısı da tamam. Buna ne diyeceksin? Buna ne diyeceksin? Ya var bunlar Raporlarla ortada yani. Adamda hiçbir engelli yok, çocuğu olmuyor. Kadında da yok. Buna da rastladım. O zaman Mevla eser yaratmazsa sebep boşa çıkar. Nitekim biz nüşahidü gözümüzle müşahede edip görmekteyiz. Neyha Zelmane. Bu manayı, bu mevzuyu feinle fe bazı lesbabi bazı sebepleri yeterat de bu tereddüt ediyor aleyhavulların üzerine vücudül müsebbebati o sebebe bağlanan şeylerin varlığı ah, yani Bazı zamanlar sebep var, ondan sonra netice var, müsebbep var. İşte anne baba suyu, cima falan cinsel ilişki çocuk var. Ee, ve ve bazı levkati, bazı vakitlerde la yazaru belirmiyor Minha sebeplerden eterumma eserlerden hiçbiri asla en ufak bir neticede tık yok. He? Evetim, çocuğun eser yok mesela. Yani diğer sebeplerde e, bu birçok sebepler ya e, kıyas edilebilir. Yani ağır kesici ikimizde de başımız ağrıyor, aynı kapı yutuyoruz. ben de tesir ediyor başım geçiyor, onda hiç geçmiyor. Kap aynı, dozu aynı. İnsan aynı, beyin aynı, damar aynı. E şimdi onda ağrısının geçmesini yaratıyor. Hapa tesir yaratıyor. onu hapına tesir yaratmıyor. Aynı hatta. Anladın? <gülüyor> bir bardak içki sarhoş olan var. Öbürü on bardak içiyor. Bir şey olduğu yok. Yani dersen ki bu sarhoş edicidir. Kimi on bardakta olmuyor, kimi bir bardakta oluyor. Bak şimdi. Demek ki orada da sarhoşluğu yaratan Allah... Her şeyde etki yaratan Allah'ın misalini arıyorsun yani. Tokluk. Adam yiyor aynı yemeği. Ben doyuyorum o doymuyor. Beni yiyecek az daha. Adam yiyorum yiyorum doymuyorum diyor. Öbürü de ona diyor senin karnında kurt var da aldı falan. Yani şimdi aynı yemeği yiyoruz. Niye ben doyuyorum sen doymuyorsun? İşte sana do tokluk hissi yaratacak. Yaratırsa doyarsın. Yaratmazsa yersin yersin çatlarsın. Yine de aç ölürsün. Çünkü neden? Tokluk hissi yaratmazsa yemek sebeptir ama tesir Allah'tan. İşte kafayı iyi çalıştırın, dersi iyi anlayın. O zaman neticeye gelen. Felinkaru inkar etmek neyi ala, ne üzerine inkara kalkışmak? Ala te'ir elesbab, sebeplerin etkisine karşı. Mutlakan genel manada sebebin hiç etkisi yok. Hikaye dersen bu mükâber atın. Mükâbere yani herkesin bildiği bir şeyi kalkıp reddetmek olur. Yani sebebin hiç etkisi yok. Yani Allah sebebe hiçbir etki yaratmıyor. Sebeplerde hiçbir etki yaratmamış. E bu şimdi inatçılık olur. Fuzuli konuşuyorsun. Dava delilsiz yani. inatına konuşmak olur. Yembeği lazımdır. İnsanın hükmetmesi lazım. Kabul etmesi lazım. Bir tesiri. Sebeplerde tesir var mı? Tesir ve etki var. Allah'ın yaratmasıyla ayrı dava. Her şey Allah'ın izniyle. Tesirin olduğuna hükmetmek lazım. Ve yenbeği yine gerekir. Enya'teki de şahsın itikad etmesi gerekir. Yani Müslüman bir kişinin inanması. Ne enne vücude zâlike te'siri ama bu te'sirin varlığı, yani o ilaçtaki e, ağrı kesici etkisinin varlığı ke vücudi nefsi sebep sebebin kendisinin varlığı gibi yani o hap nereden oldu? Bilmem neredeki otlardan bilmem nereden laboratuvarda tahlil edile falan dozunu ayarlıyorsun hap yapıyorsun. Peki bunu ham maddelerin, bu sebebin kendisini kim yarattı? Allahu Teala o sebebin kendisini kendisi nasıl ki onun varlığı Allah tarafından yaratılmış yoktan var edilmişse o sebebin işte o ilacın insandaki ağrıyı kesme etkisi de bi'icadilla'i subhanehu noksan sıfatlarda münezzeh olan Allah'ımızın yaratmasıyla'dır ham maddelerini ayrı yaratıyor yarattıktan sonra sen onu hap haline getirdikten sonra bu sefer ona etki yaratıyor ağrı kesme etkisini ayrı yaratıyor Zaten ayrı yaratıyor. istemediğini de yaratmıyor. İşte onun için de o adamın kafasının ağrısı geçmiyor. Anladın. İyi ki o aklıma geldi. İyi anladınız onu siz. Haca, işte bu malumat hüve. Bu e, bilgi. Rakyül fakiri. Bu fakir diyor i̇mam Rabbani. Benim görüşüm budur. Fiyazil meselede. Bu meselede ben böyle inanıyorum. Biz de öyle inanıyoruz. Elhamdülillah. Allah'a subhanehu. Tabi ki münezzeh olan Allah. Alemu. En iyi, Her şeyi bilen odur. Yani da bizim de demek şu ilmimiz noksandır ama e, Mevla bize bu kadar öğretti. Felaha fe ayrı bir şey. Ha felah değil. Felah tek kelime olsa felah kurtuluş. Fe ayrı, laha ayrı. Laha zuhur etti, belirdi. Fe öyleyse mansın atıf. Felaha veya istinaf yani mevzuyu toparlıyor veya netice. Felaha o zaman zahir oldu min hazel beyani. Benim bu açıklamamdan ne anlaşıldı en net Sıkı sıkı tutunmak bil esbabi sebeplere, yani adam hasta olmayayım diye, camı kapatın, şunu yapın giyiniyor, terini kurutuyor, benim gibi böyle, ben de çok yapamıyorum da, sebeplere sıkı sıkı sarılıyorsun, işte hasta olmayayım, öksürmeyeyim sesim kısılmasın falan falan iyi sen devamlı soğuk iç, ondan sonra terli terli git bir soğuk iç, ondan sonra sesim niye kısın? E sebepler alemindeyiz. he sebeplere sarılmak, neyse olmadı bir münafin münafin idi, yani Zıt değildir. Neye? Littevekkülü. Allah'a güvenme sıfatına zıt değildir. Hem sebebe sarılırsın hem de Allah'a güvenirsin. Bu güvenmeyi ters düşmez. Kemal zanne zannettiği gibi nâkısun. ilmi nakıs olanlar yani Allah'ı bilme hususunda marifeti eksik olanlar bazı ham sofularda olabilir. Bunlar öyle anlayabilir. Öyle değil. Bel bilakis fit bil sebeplere temessük sıkı sıkı tutunmakta ne vardır? Kemalüttevekkülü. Sen Allah'a görüyor musun, güveniyorsun? İşlerini ona ısmarladın mı, ısmarladın. Bunda şüphesiz inanca sahip misin? Sahibi. O zaman bunun mükemmel olması için ne yapman lazım? Sebebe sarılman lazım. Çünkü sana öyle şöyle emretti. Laf niye tutmuyorsun? Evet. Feinne evet. <gülüyor> Yakube aleyhisselam. Yakub aleyhisselam etlaka kullandı. Ettevekküle Allah'a tevekkül etme sıfatını, ismini, kelimesini ne üzerine kullandı. Ala el esbabi sebepleri gözetme manasına kullandı. Ma'tefi zil emri işi ısmarlamakla beraber kime ile Hakkı Celle ve ale. yüce Hakkı تعالى'ya ısmarlamakla beraber sebebi de gözetti. Ayrı kapılardan girin dedi. Ayrı kapılardan girin dedikten sonra da hay sukalene buyur Ali tevekkeltü. Ben size bunu demekle ancak Allah'a güvendim. Yani Allah güvenmek nasıl olur? İşte böyle. Sebebe sarılmakla olur. Yani ayrı kapıdan girin dedim ya. İşte ben Allah'a güvenmiş oldum. Çünkü neden? İsaabeti e, aynı, göz nazarın gelişini önleyecek ancak Allah'tır. Ama ben sebebe sarıl dedim sana. Çünkü neden Allah'a güvendim ki? Allah size nazar dokundurmayacak o sebeple diye. Ve aleyh ancak Allah. Tevekkül edenler, güvenenler, işlerini ısmarlayanlar ancak <gülüyor> Allah'a tevekkül etsinler ve işten ısmarlasınlar dediğine göre demek ki ayrı kapıdan girin diye sebebe irşat etmesi onlara sebebe sarılın buyurması tevekküle mani olmadı. Burada kalıyoruz. Sayfanın sonunda şimdi irade vahsi geldi. Mevla hayrı da murad eder. Şerri murad eder mi? Allah şer şer yaratır mı? Yaratır. Murad eder mi? Eder. Razı gelir mi? Gelmez. Şimdi burada incelik Çok acayip bir ders. Önümüzdeki Bugün ne ya çarşamba ha? Önümüzdeki çarşamba inşallah ders patlayacak yani. İrade vahsi. Evet. Burada da e, Arısmet Galimullah Hazretlerinin e, Arapça bir mektubu var. Efendi Hazretleri onu çok severdi. O mektubu ezbere bilirdi. O mektubu tercüme ettirdi bize. Biz o mektubu tercüme ettik ve iki ciltlik Risale-i Kutsiyesi var Efendi Hazretleri'nin kitabı. Sohbetlerinden derlenmiş. Risale-i sohbetin başında okurdu. Evet okumazdı. Sonra bir istihare üzerine başladı. yani Bizim eski zamanda okumazdı öyle bir şey. Sonra başladı okuma yani. O, o zuhuratı kabul etti. Ee, ne, ne derdi? Şeriat kenzi hak, müftah tarikat derdi. Şeriat hakkın hazinesidir. Anahtarı tarikattır. Ayete, hadise, sohbete başlamadan bir iki beyt okuyayım derdi. Öyle yani. O son seneler ama. Ondan da işte ne oldu? Ee, hanımların falan yazmaları ile toplandı, derlendi. Risale-i bir nevi izahı oldu. Tabi Efendisi tam oturup bir kitap gibi şey yapmamış değil. Sohbette anlatmaları toplanmış. Onun sonuna iki cilde oldu. Onun sonuna bu mektubu koyduk. Tercüme ettik. İsmet Baba'nın Arapça mektubu. Ona mana verdik. Biraz da zordur, çok zordur. Ona, onu okuy mutlaka. Risale-i Mahmud Efendi Hazretleri, Mahmud Usta Osmanoğlu yani diye soruyorsun kitapçıya tabii. Ondan sonra var Çarşamba'da var Ahıska yayınlarında falan bir diğer kitapçılarda da olabilir vardır diye düşünüyorum. Sadece iki cilt. Onun sonunda bizim ilk hazırladığımız öyle basılmıştı. Bilmiyorum tabii şimdi baskılarda değişiyor baskılar ama öyle hazırladık yani Efendimizin emriyle. Orada ne buyuruyor İsmet Garib yani, <Sessizlik> bu lazzetleri yani ve nes sayman yalli tevküle beli tevkülü es sayula hükmü Allah Efendimiz çok okudu. Yani sebebe sarılıp çalışmak gayret etmek tevekküle engel değildir. Birakis tevekkül mü soruyorsun? Aynı bak İmam-ı hiç ayrılır mı birbirinden laflara? Tevekkül mü soruyorsun? Esas tevekkül nedir? Allah bu hususta ne hüküm verdi diye sebeplerine sarılarak o hükmü beklemektir. Allah'ın hükmüne koşmak. Allah'ın hükmüne neyle koşuyorsun? Yani benim ağrım var, sancım var. Ne istiyorsun ağrım var, sancım varsa? Efendim bunun geçmesini istiyorsun. Bakalım Allah'ın hükmü bunun şifası mıdır değil midir? Bunu bilmiyorsun. Ne yapıyorsun? Gidip ilaç alıyorsun. E ne oldu ilaç almakla? Bakalım Allah'ın bu ustaki hükmü nedir? O hükmüne ameliyat oluyorsun. Neden Allah'ın hükmüne çalışıyorsun? Hükmünün Tecellisine gayret ediyorsun. Niye hükmünün tecellisine? O sebeplere sarılacaksın. Bakacaksın Allah şifa. Halik çekme mi, etmeyecek mi? Ederse de razıyız, etmezse de razıyız. Ama sebeplere bağladığı için Musa Aleyhisselam'a dedi ya, hikmetimi mi bozmak istiyorsun ey Musa? Git ilaç ye. Onun gibi. Onun için e, Resmet Galibullah. Büyük Şeyh Efendi Kaddesi Allah'a İşte onu diyor orada işte o şey de ondan okuyoruz o mektuptan. İbrahim İbrahim hakqalar zurumi. Marifetname sahibi ve kelamı hucjetu, Sözü hujjettir diyor. Li Ehlullah'ın en mükemmellerindendir. En yetişmişlerindendir. İşte kalbi Allah. Fe'unu Allah. kalbi Allah. Allah. Kimin kalbinde Allah sevgisi, Allah'a iman, itikadı varsa iki cihanda yardımcısı Allah'tır. Kimin kalbinde Allah'tan gayrı takıntılar var yani Allah'ın sevgisi yok, itikadı yok, Allah'a karşı saygısı yok, takvası yok falan. İki handa hasbı düşmanı Allah'tan. Ne acayip söz değil mi? Timurtaş Hoca bazılarının hep başında onu okurdu. <gülüyor> İbrahim Akaz ne sözü durur? O da İsmet Baba da onu naklediyor. O mektubundan istifade edersiniz yani. Güzel ilimler var. Orada bak ne dedi? Te, e, sebeplere sarılmak tevekküle mani olmaz. Esas tevekkül arıyorsan sebebe sarılarak Allah'ın hükmüne müntazır olacaksın. Bekleyeceksin. Hepinize Allah nimet ederiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuhu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya gayra men yamma mal abuna za'adû sa'yen ve falqamû tunil leynu firşum ve men huvelâyetul kudrâ li <Sessizlik> mu'tebirin ve men ni'metul رغمى <عظمى> للمهتنم <لي> سريت <ترقى> من حرام ليلا لا حرام كما شر <سرى> البدر فيه لاجم من الظلم